editör Seva Şahin. Gaye Boralıoğlu anlatıyor. Mübareğin ilhamları. Bu seride Tampınar'la ilgili çok kıymetli değerlendirmeler dinliyoruz. Ben bugün size bir hikaye anlatacağım. Tampınar'la ilgili kendi hikayemi. Tampınar'la ilk tanışmam lise yıllarında olmuştu. Doğrusu ailesin bir karşılaşmaydı. Yadırgamıştım, bir türlü benimseyememiştim. O zaman hepimiz solcuyduk, malum. Bir kere solcu bildi tam Pınar. İşçilerden, köylülerden, yoksullardan bahsetmiyordu. İkincisi dil dünyası, işte Said Faik, Şart Kemal, Uhan Kemal gibi berrak suyu değildi. Bir sürü Arapça kelime okumamı yavaşlatıyor. Metinle arama giriyordu. Ee, çok okuyan edebiyata epeyce meraklı bir çocuk olmama rağmen tam pınar, o yıllarda hiçbir iz bırakmamıştı ruhumda. İkinci karşılaşmam üniversite bittikten sonra Oğuzatay Atay oldu aslında. Oğuz Atay, Türkçe Edebiyata dair dediğim pek çok şeyi alt üst etmişti. 12 Eylül sonrasında birey olmanın anlamı üzerine tartışırken zihninde yepyeni kapılar açmıştı. Ee, muhakkak Türkçe Edebiyatta Oğuz Atay'ın öncülüğü olmalı diye düşündüm ve işte o zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'a yeniden döndüm. Önce huzuru okuduğumu hatırlıyorum. Her düşüşün altında bir başkası vardır ve herkes kendinin mezarıdır diyordu huzurda. Cümlelerin yoğunluğu, anlatının katmanlılığı beni alt hissetmişti. Sonra arkasından saatleri ayarlama enstitüsü geldi. O tabi daha acayip bir ülenmiştim. O ironik anlatım ve bir şartla karakterler ee, yani bir zamanlar okumamı durduran o Arapça-Osmanlıca kelimelere de artık bir dünyamızı zenginleştiren unsurlar olarak hevesle sahip çıkıyordum. Böylece Tanpınar e, başvurucu yazarlarımın arasına kaydıyordu. Sonra bir gün öyküler yazdığım bir dönemde saatleri ayarlama eğitimini yeniden okumaya başladım. İnsan sevdiği kitapları okurken her seferinde başka bir noktaya takılıyor, başka bir açıdan bakıyor. İlk okumalarımda daha çok kitabın üstü bu işte Hayri Dar karakterinin çok boyutluluğu gibi noktalar üzerinde dururken bu kez köşede duran bir saat mübarek dikkatini çekti. Yaşlı İngiliz yapımı bir duvar saatiydi mübarek. Şöyle tam tarif ediyor Tanpınar. Mübarek güzel saatti. Kendi halinde, hiç kimsenin işine karışmadan, Kervan kaybetmiş bir mekyare gibi başı boş, dalgın dalgın bir yürüyüşü vardı. Hangi takvimle hareket eder, hangi senenin peşinde koşar, neleri beklemek için birdenbire günlerce durur, sonra ağır, tok, etrafı dolduran sesiyle hangi gizli ve mühim vakayı birdenbire ilan ederdi. Bunu hiç bilmezdik. Çünkü bu bağımsız saat ne ayar ne ıslah ve tamir kabul ederdi. O başını almış giden İnsanlardan tecerit halinde yaşayan hususi bir zamandı. Çok etkilenmiştim bu mübarekten. Öyküler yazıyordum o dönemde de ve bir öyküyü de mübarek için yazmak istedim. Bir sürü yol denedim. İşte bir antika müzayedesinde onunla yeniden rastladığımı hayal ettim. Mübareği alıp günümüzde bir ofis ortamına sokmayı denedim. Parçalara ayırıp parçaların her birini İstanbul'un muhtelif köşelerine yerleştirdim. Olmadı olmadı mübarek için bir öykü yazmayı bir türlü beceremedim. Sonunda öykü dosyasını tamamlamıştım artık yayın evine göndereceğim kitaba bir isim koymam lazım. Düşünüyorum öykülere bakıyorum kadın öyküleriydi bunlar ee, ve ortak bir noktaları vardı. O da onun hepsi ayarsızdı tıpkı Tanpınar'ın saati gibi. Ee, sonunda bir öykü yazamadım ama kitabın adına taşıdım mübareği. Tanpınar'a kapaktan selam gönderdim. İşte dördüncü kitabım Mübarek Kadınlar böyle doğdu. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla.